ee, İslam'ın kaynaklarını, ana hüküm kaynaklarını konuşuyorduk. Kitabı, sünneti, en son icmağı konuştuk. Kıyas var. Bugün kıyası inşallah konuşalım. Yani kıyas nedirden başlayabiliriz? Önce kıyası hakikaten hani bu tür e, İslam ıstılahları Değil mi terminoloji ıstılah bunlar konusunda genelde bir bilgi azlığı da var Yani kıyasın ne olduğundan başlayalım Nasıl bir kaynak oluşturuyor ee, oradan devam edelim isterseniz Müsaade ederseniz ben şunu teklif edeyim Şimdi her programımız farklı bir bölüm gibi duruyor bu kaynaklar kelimesine bir daha girelim isterseniz. Ha, Böyle bir müphem başlangıç Hı, gibi olmasın. Doğru. Yani İslam'ın kaynakları Dediğimizde ne anlaştığımızda? Mesela kitap bana? diyoruz. Bu kitap yani nasıl bir kitap anlıyoruz? Evet Çok sanki ben dersen... biliniyormuş gibi anlatmış Yok, oldum ama bir haklısınız. Kaç programda zikrettik ama bu Haklısın. müstakil dinleniyor. Doğru, müstakil müstakil dinleniyor. bir saatlik evet. bir program oluyor. Şimdi üstadım İslam'ın kaynakları dediğimizde... Bir insanın Müslüman olarak yeryüzünde yaşaması için elindeki bilgi kaynakları demek. Evet. Çünkü Müslümanlık böyle bir e, tahmin üzerinden ya da işte gelişen örf üzerinden, kültür üzerinden yaşanmıyor. Bir kaynak var. E, i̇lk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Hıra Dağı'nda inen ayette başladı bu. Kıyamete kadar... Bütün Müslümanlar bu kaynak üzerinden yaşayacak. Yani, yani her ölçünün bir kaynağı var. Kaynağı, her söz. Mesela en basit örnek, namazda ruku yapıyoruz. Evet. Bu bir kaynak bilgiden geliyor. Bu Kur'an ruku yapın diyor. Herkes kendi kafasından yapmıyor. Ha yok. Aksi takdirde din birliği, ibadet birliği, itikad birliği olmaz. Evet. Niye kaynaklar diye bir kaynağı bütün Müslümanlar için muteber, tek ölçü haline getirmek istiyoruz. Aksi takdirde Müslümanlık diye bir kültür olur ama tek çeşit ibadet yapan bir din halkı ortaya çıkmaz. Evet, önemli. Ee, önemli. Bu evet. açıdan kaynaklar dediğimizde bunların dışına taşamayız demek istiyoruz. Evet. Taşarsak din olmaz o. Yani ölçü arayan bu kaynaklara başvuracak. Veya biraz daha biz bunu ee, vatandaş düzeyine indirelim Yani biz mesela Başımızda bir musibet var Bir sıkıntı var bir şey öğrenmek istiyoruz İşte müftü efendiye gidiyoruz Selamun aleyküm aleyküm selam Ben şunu yaptım ee, Bu Şöyle doğru mu? Nasıl yapacağım diyoruz O da işte o günkü Borsaya bakıp bize bilgi vermiyor Mesela Evet. Ne yapıyor? Kaynaklardan edindiği bilgiyi bize aktarıyor Hı. İslam'ın kaynakları dediğimiz ne diyor, zaman... Kitaba bakayım diyor mesela ha, eskiden eski, tabii, söylenirdi yani. Kitaba uydurmak diyor yani, mesela. Veya yani, kitaba uydurmak yani, diyor. Elimizde <gülüyor> bir kitabımız var. Kitap deyince Kur'an'ı evet. kastediyoruz. Yani Müslüman'ın elinde bir Kur'an var. Ya kitaba uydurmak isterseniz orayı biraz açın. Çünkü <gülüyor> onun içinde biraz şey de var yani... E aslında uygun olmayanı uydurmak gibi ama kitap esas esas <gülüyor> kitap kültürü var. Yani evet. elimizde bir kitap evet. var. Ona kitaba uyması lazım ha, mutlaka. Kitaba uymayan şey olmuyor. Olmuyor. Olmuyor yani. Evet. Ve kitaba uyar ya da yok. Evet. Demek oluyor bu kitaba uyduralım demek. Yani evet. eğri taraflarını düzeltelim bunun hileyle de olsa. Evet. Doğru yapacağız? anlaşılması budur yani. yani evet. Tabi doğru anlaşılması gereken bu. Evet. Elimizde kitap var. bununla Kur'an demek istiyoruz. Evet. Elimizde Sünnet var. Yani Peygamber Efendimizin hadisleri genel olarak demek evet. istiyoruz. Bir de önceki dersimizde icma var demiştik. Evet. İcma da bir zaman dilimindeki bütün alimlerin müştehitlerin söz birliği yapması evet. bir konu da diyoruz. Yani genelde şöyle mi? Yani kitap ve Sünnet asli kaynaklar. Bir Kur'an kitap. Evet. Yani Kur'an ve Sünnet. Asli kaynaklar icma mesela gene Kur'an'a ve Sünnet'e bağlı olarak onları hani referans göstererek e, icma yapıyor. Şöyle de diyebiliriz Müslümanın aslı hayatı Kur'an. Kurandır. Evet. Kur'an her şey. Evet. Hadisler yani Sünnet Kur'anın kolay anlaşılmasına yardım eden ikinci evet. öge. Evet. İcma dediğimiz zaman alimlerin bir şeyde söz birliği etmesi. Bu anlaşılırlığı biraz daha perçinleme demek. Evet. Perçinleme evet. demek. Ve bugün konuşacağımız kıyas. Kıyas karşı. evet. Kıyas e, benzeterek ölçmek demek. Ölçmek demek. Mesela e, işte sağ elin eldiveni elimize eldiven aldık kabul edelim. Sol elimizinki nasıl olsun sağ eldekine kıyas ederek yapıyoruz bunu. Hmm. Sağ eldeki eldivenin aynısıdır sol el diyoruz evet. Mesela bir elimizi uzatalım Bu elimizde beş tane parmak var Öbür elimiz nasıldır sorusunda bunda da beş parmak var deriz evet. Nereden biliyorsun sağ ele kıyas ettim evet. Benzettim, evet. örttüm demek Yani sağ el sol elin aynısıdır Sol elde sağ elin aynısıdır bunu kıyasla söylüyorum. Yani sağ elimi sol elimi... Benzi, kıyasla en önemli unsur benzemek. Öl, ö, ö, ö, temel ölçüde benzemek. Evet. Temel ölçüde benzemek. Evet. Mesela sağ elle sol el nerede benziyor? Parmakları üst üste koyduğumda aynı oluyor. Evet. Sağ el sol ele kıyas ediliyor. Evet. Diyoruz. Şimdi bu çok önemli bir mesele ama bundan önce şunu söylememiz lazım. Şimdi Kur'an Sünnet, icma ve şimdi kıyas. Evet. Bunlar e, Bismillahirrahmanirrahim diye Kur'an öğrenmeye başlayanın hemen kullanacağı kaynaklar değil. İlim adamlarına öncelikle hitap ediyor. Evet. Yani bizim gibi e, sadece işte Arapça öğrenmiş vesaireler ilmuhal düzeyinde kalırız biz. Yani e, özü alın özü bize aktarılmış bilgileri biz kullanabiliyoruz. Şimdi kıyası Alim kullanır. Evet. Müslüman kullanamaz. Alemin de müştehidi kullanır. Kaynak olarak. Kaynak olarak. Evet. Biz sadece bunu kıyas yapıldığını onun ağzından öğreniriz. Evet. Yani bu kıyasla varılan bir hükümdür. Bilgisini hükümdür. biz öğreniriz. Ama kıyası biz yapmayız. Yapmayız derken suçtur, yapan evet. vebale girer manasında değil. Bu bir yetenek, meslek, yani. yetenekten bir birikim. bir birikim, büyük bir birikim. Evet. Yani sağ el ve sol el kıyas edildiğinde sağ el sol el gibidir dendiğinde, böyle bir kıyas yapıldığında iki eli de binlerce, milyonlarca defa gördüğümüz için bunu söylüyoruz. Evet. Bir müstehit de Kur'an'ın ayetlerini, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin hadis-i şeriflerini böyle milyonlarca defa gördüğü iki eli gibi zihninde. Yuvarlayabildiği için Anlayabildiği için Karşılaştırabildiği için kıyas yapabiliyor Yoksa evet, her arada, Müslüman evet. Bir vatandaşlık hakkı olarak Kıyas yapıyor diye bir şey yok ortada evet. Hatta bizim gibi böyle işte 5-10 sayfa kitap okuduğu için e, Talebelik düzeyine Bir miktar mesafe kat etmiş birilerinin de Yapacağı bir şey değil bu Evet, Estağfurullah yani yok, Hakikat bu hocam Yani bu müştehitlerin... müştehit kelimesini kullandınız yani, Müştehit kelimesi de bir yeni bir kelime Dinleyicilerimiz açısından İnşallah Ya da ona konuştuğumuz bir ders mevzu bir açısından Ama kıyasta Konuşmamız lazım onu Yani müştehit tabii, yaptığı tabii. için bunu Bunu müştehit ya, yapacak Evet yani ee, müştehit kim? Nasıl bir adam müştehit yani Müştehit evet. Kur'an ve hadis ilmiyle Yoğrulmuş alim demek Evet Ebu Hanife bir müştehit işte Evet bu yüz tane iki yüz tane ayet bilmek ya da işte hafız olmak demek değil. Yani hafız ama mesela bir ayet hakkında ne kadar hadis-i şerif var onu biliyor. Ayeti açıklayan. Kur'an-ı Kerim altı bin küsur ayet bir ayetin beş bin dokuz yüz ayetle bağlantısını bilebiliyor olması işte. lazım. Evet, evet. Yani deyim yerindeyse sadece benzetmek için söylüyorum. Uzaydan bir şehire bakan gibi kuş bakışı hmm. görecek Kur'anı ösünledi. Ya yani bu mesela o oradan yola çıkarsak diyelim bir ayet hakkında 5.900 ayetin alakasını biliyor. Neden bilmesi lazım? Çünkü Kur'an-ı Kerim ya da şu ayetle ilgili Peygamberimizin bütün sözlerini biliyor. Binlerce onu, hadisi biliyor, biliyor olması, olması lazım. lazım. Neden? Neden? Şundan dolayı. Çünkü. Kur'an bir bütün olarak Müslüman'a ilim veriyor. Me, filanca 17. ayet tek başına ayet olarak yetmiyor. Evet. Bütün ayetlerin içinde bir bütünü bağlantıları var. Yukarısıyla, bir... aşağısıyla, diğerleriyle bağlantısı var. Yani belki birinci ayetin, diyelim işte 2000. ayetle bağlantısı, bağlantısı var. Evet. Aynı zamanda o hadisi, hadisi şerifler yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Getirdiği açıklamalar oluyor evet. Bazı ayetlerle ilgili Eğer bunu bilmiyorsa Bir müştehit Peygamber dururken kendisi konuşan Bir adam durumuna geliyor bu sefer evet. Yani peygamberin sustuğu Ve birisinin konuştuğu bir yerde ilim olmaz ki evet. Evet. Peygamber aleyhisselam artı Bir ayet hakkında Kendinden önceki müştehitlerin İştihatları Kanaatlerini de biliyor olması lazım ki Yani Diyorlar ya Amerika'yı yeniden keşfetmek Böyle bir hataya düşmüş olmasın evet. Nasıl anlaşılmış Bu, Önceleri nasıl anlamış evet. Yani bir müştehidin <gülüyor> anladığı Kesinlikle sondur diye bir şey yok Evet. Yani belki onu da konuşacağız Yani Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh bir ayet hakkında Bir kanaat kullandı İştihat yaptı tamam bitti bir daha kimse konuşamaz demiyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşursa bir daha kimse konuşamaz evet. onun dışında müştehitler kıyamete kadar konuşurlar ama bu konuşmanın bir ölçüsü var standartı var mesela Ebu Hanife rahmetullahi aleyh konuştu ben bu, böyle anladım bu böyledir dedi en yakın kendi eliyle yetiştirdiği talebesi Ebu Yusuf ben öyle düşünmüyorum, düşünmüyorum yani. bunu da ne Ebu Hanife ayıpladı ne çevresindeki alimler ayıpladı evet. Tam aksine Ebu Hanife'nin göğsü kabardı Yetiştirdiğim talebem ben, Benim benden daha şeydir, iyi düşünüyordu Çünkü gaye bir tez hazırlayıp bundan maaş almak değil ki. Evet. Gaye Allah'ın dinini daha iyi anlamak, Anladım. daha çok hizmet etmek. Evet, evet. Bu üç kişi olursa, beş kişi olursa, on kişi olursa anlayanlar hizmet artıyor. Bunu evet. da bu Hanife gibilerin göğsü kabarıyor bundan. Evet. Dolayısıyla kendi sağlıklarında talebelerinin onlardan iyi anlamasından mutlu oldular. Evet. Şükrettiler Allah'a yani. yani Beni kafa yordu çünkü o talebeler de değil mi? Tefekkür etti. Yani. Tefakkuh etti. Derler ki hocam, ee, insanı iki kişi kıskanmazmış, hocası ve babası. <gülüyor> evet, çok doğru. Çünkü hoca da baba da nasıl olsa sevapta, mutlulukta ona döneceği Hadi, için mesela baba kayıcı alıyor. Yani yok dünyevi şey açısından, ha, dünye, evet. e, dünyevi olarak da. Bu bunun ne oldu? Bu bunun talebesi. Yani evlat ne kadar büyürse büyüsün. Talebe ne kadar büyürse büyüsün Ana kaynağa dönüldüğü içine Babaya ve hocaya dönüldüğü içine Tabii dünyevi de bir şey evet. var e, Müştehitlerde Hiç rahatsız olmadılar talebelerinin Kendilerinden farklı düşünmesinden evet. Üstelik Ebu Hanife'de anlatılır Rahmetullahi aleyh Yani e, siz ne diyorsunuz Diye teşvik edermiş evet. Yani aman farklı bir şey düşünsünler de Onu da öğreneyim diye İlim bu zaten evet. İlim bu Hele Kur'an ilmi tam bu Evet ama şüphesiz Allahu Teala'nın Kur'an'ında çok açık anlaşılacak bir ayetini biz böyle anlayalım deme değil bu. Evet. Yani anlamanın da bir e, usulü yordamı mantığı var. yani Allah'ın kitabı hakkında insanlar müştehit değil. Ne olursa olsun kim o ol, Sahabe olsun ne olursa olsun Kur'an hakkında ileri geri konuşulmaz ki. Evet. Çünkü hadis-i şerif ne diyor? Yani Kur'an'ı zevkine göre yorumlayan Hazırlansın diyor Cehenneme, Cehenneme hazırlansın yani evet. Bundan büyük cinayet olmaz ki Allah'ın sağ gösterdiğini sol diye anlatmak evet, evet. da 3 dediğini 5 demek Hocam, Ama şöyle bir soru sorsam Yani Diyelim Kur'an ve Sünnet bize yeter Yani icmaya kıyasa Gerek yok Tarzında bir şey söylenebilir mi Söylenir ee... çok doğrudur <gülüyor> Ama bir şartım var Güneşte durmuş olacak. Hayat ilerlemeyecek. Evet. Değil mi? Hayat ilerlemeyecek. Evet. Yani... Siz bunu ne zaman söylediniz? Çarşamba günü saat 14'te. Evet. Yeryüzünde çarşamba günü saat 15 olmayacaksa, Kur'an <gülüyor> ve sünnet bize yeter. Evet. O nasıl Hay... ihtimal dışıysa diyorsunuz. Yani. Evet. evet. Hayat yenileniyor. Evet. Yenileniyor. Her gün yeni... Biz zannediyoruz ki, ya da insanların belki bir kısmı zannediyor ki modern çağ geldi de işte cep telefonu icat edilince her şey yenileniyor. Öyle değil canım. Medine'ye geldiğinde Ashab-ı Keram Mekke'ye göre yepyeni durumlarla karşılaştılar. Beş sene sonra onlar eskimiş oldu yeni şeyler çıktı. Evet. Hayat her doğan güneşle beraber yenileniyor. yenileniyor. Ve bu yenilenme insan sayısı kadar büyük bir seçenekle artıyor. Evet. Yani ağaçlar büyüyor. O zaman hep yeniden yeniden anlamak gerekiyor. Ya işte <gülüyor> kıyas da buradan kaynaklanıyor zaten. Evet. Ya diyeceğiz ki bizim gözümüzde hayat Resulullah sallallahu ve selim vefat ettiği gün bitti zaten. Ondan sonra canlı manlı kabul etmiyoruz. Ondan sonra din yok diyeceğiz. Dolayısıyla o gün Kur'an nasılsa öyle devam edecek. Biz biz de hiç ilerlemiyoruz ama hayat evet. öyle durdu olacak. Böyle bir ee, yani gülünç denecek düzeyde bir iddia olur Böyle bir şey olmaz Hayat yenileniyor Kur'an bunu eskiyen ölçüleriyle cevaplandırıyor Karşımıza tahrif edilmiş Hristiyanlık çıkar o zaman Evet Yahudilik çıkar Nedir Yahudiliğin aslı? Musa Aleyhisselam'ın getirdiği Tevrat'ı e, aldılar Buna Musa Aleyhisselam'ın açıklamalarını muhafaza etmediler 20 sene 30 sene sonra Musa aleyhisselamdan 40 sene sonra hayat yenilendi başka yerlerden göçler geldi onlar başka yerlere göçe gittiler Tevrat ortada kaldı deyim yerindeyse evet. Bunun üzerine ne yaptılar e, din adamları olarak biz Yahudileri ortada bırakmayalım dediler Peygamber gibi konuştuğunu kabul etti din adamları, din adamları. İşte Kur'an-ı Kerim ne diyor Min hmm. Bu ha, sefer Tanrı edindi Niye Tanrı edindi oluyor Ruhbanlarını din adamlarını Niye Tanrı ediniyorlar çünkü Tevrat geçen asırda kaldı evet. e, Bu asırda Ya diyecekler ki bizim dinimiz Geçen asırın diniydi e, bir dindar Olarak bunu söyleyemiyorlar e, Ne demişti Musa Aleyhisselam bu konuda Onlar muhafaza edilmemiş Enes İbni Malikleri yok Evet, Ebu Hüreyre'leri evet, yok. Evet, evet. O muhafaza edilmemiş. Bu sefer ne oldu? Oturdu, düşündü. Bu böyledir, uygundur dedi. Evet. Kendi kendine din adamları uydurdular. İnsanlar da Musa Aleyhisselam'a inanır gibi, Tevrat ayetine inanır gibi hahamlara inandılar. Evet. Hahamlara inandınca helal dediğini helal, haram dediğini hahamlar da baktı ki insanlar hiç itiraz etmiyorlar. Evet. E herkes evet diyor. Herkesin evet dediği bir yerde bir tür Rableşti ilahlaştılar Evet, evet. Bu e, ellerindeki kitabın üzerinden bir kıyas yapılamayışından kaynaklandı evet. Bizim için elhamdülillah böyle bir şey olmadı Olmayacak neden Çünkü Allah kitabını gönderdi en temel kuralları koydu bu kitap Evet Ama ayrıntıları koymadı Mesela namaz kılmanın Ayrıntısını koymadı Onlarca ayet namazı emretti Nasıl sorusunun cevabını vermedi ama evet. Peygambere bakın diyor Evet Sizi ne veriyorsa peygamber yani. Onu alacaksınız evet. diyor Peygamberi izlemeye mecbur etti Kur'an evet. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendi sağlığında binlerce açıklama yaparak binlerce ama bir evet. iki üç beş değil evet. işte Buhari'de dört bin tane var mesela. hem sözleriyle hem hayatıyla eylemleriyle yani. tabi bazen bir, susarak gördüğüne her türlü tepkiyle evet. Evet. sözlü elle susarak e, kaşlarını çatarak her türlü tepkiyle Kur'an'ı açıkladı Peygamber evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhi ve sellem. dolayısıyla Kur'an ...belki bin tane temel prensip koymuştu... Evet. ...belki de... ...üç bin ayrıntıya girilirse temel prensip koydu... ...bu prensiplerin en prensibi... ...Resulullah'a bakın prensibiydi... Evet. ...en temel prensip o zaten... Tabii. ...çünkü... ...içinizden... ...bir muallim gönderdik kuran Kur'an'ı Kerim. Evet. ...içinizden gönderdik... ...insanlar Kur'an'dan aldılar... ...ashab-ı kiram tabi... ...peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizi aldılar... Ama Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'den sonra da hayat çok hızlı bir şekilde ilerlemeye devam etti. Rengarenk devam etti hem de. Evet. Yani hiç ashab-ı kiramın e, bir asır yaşadı kabul ediyoruz ashab-ı kiramı. Akıllarına hayallerine gelmeyecek şeyler e, karşılarına çıktı. İşte Pers İmparatorluğunu gördüler. Bizans'ı gördüler. Haya, farklı hayat gördüler. İşte kar yağan yer gördüler. Vesaire neyse. Çok renkli bir Hayatla evet. karşılaştılar. Bu eğer sadece Kur'an'la sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle daraltılmış olsa yine tıkanacaktı İslam. Yine e, Tevrat için söz konusu olan sıkıntı söz konusu olabilirdi. Ama Allahu Teala e, alimlere benzeterek dinin yeni olaylara karşı cevabını verme yetkisi verdi. Buna kıyas diyoruz. Misal çok misaller verebiliriz. Evet. Evet. Bu arada bir sorunuz yoksa ben misaleme geçmek istiyorum. Şimdi şöyle bir şey şimdi kıyas nasıl yapılır? Ona geleceğim. Ona şimdi. geleceksiniz. Bir de sıhhatli kıyas, sıhhatsiz kıyas yani böyle bir ayrım yerinde kıyas, yerinde kıyas, kıyas yanlış kıyas, yanlış, tabii, kıyas. Tabii. böyle bir ihtimal söz konusu mu? Ya da mesela Alimlerin tıpkı Tevrat'ın şeyleri gibi yani Rableşmesi haşa söz konusu olabilir mi? Bu yanlış kıyas yöntemleriyle. Şimdi birincisi Allah bir hüküm indiriyor. Evet. Bu hükümün neticesi belli. Mesela diyor ki kumarı size yasak ettim ve haramdır diyor. Evet kumar nedir? Bunu araştırıyoruz. Çünkü tarif ediyor, kum, şu şu yasaktır evet. diyor. Alkolü yasak ettim diyor. Evet. İnceliyoruz. Şimdi örnek verelim. Kumar, kumar Kur'an'ın indiği zaman, mesela işte bir sahnede üç top kumaş var diyelim. Sana bir taş veriyorlar, bu taşı uzaktan atıyorsun. Hangi kumaşın üstüne düşerse o senin oluyor. Evet. Böyle bir kumar çeşidi varmış o zaman. Şimdi üç aşağı beş evet. böyle oynanıyor herhalde kumar. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'in haram dediği kumar. Evet. Şimdi haram dediği kumar sabit. Bunda bir sıkıntı yok. Kimse evet. buna helal diyemez. Evet. Ama bir piyango türüne geliyoruz şimdi. Piyango da böyle değil ama. Farklılaşmış. Ha piyango da kumardır nasıl diyor şimdi bir alem. Evet. evet. En canlı örneğini verelim. Kur'an'da yok. Peygamberin evet. sünnetinde böyle bir yasak yok. Asa abikram döneminde böyle bir şey yok. Evet. Hatta bugünkü piyango çeşidi Ebu ve döneminde de yok. Evet. Çok yakın zamanın. Evet. Bir tane kağıt alıyorsun. O kağıttan yılbaşında yahut işte filan yerde bir şey çıkıyor sana. Tabii, evet. Çıkıyor veya çıkmıyor. Şimdi Oradaki kumarla, buradaki kumar dediğimiz şeyin arasında benzeşen bir nokta var. O benzeşeni alim keşfediyor. Nedir o? Ben sadece bir taş bir lira verip satın almıştım. O taşı hangi kumaşın üstüne attıysam o benim olmuştu. Evet. Dolayısıyla o taş beş kuruş etmiyor. Evet. Ama... ...taş bir yere isabet edecek... ...etmezse ben kumaş alamayacağım... ...o zamanken yani, peygamber zamanında... Evet, evet. ...ayetin indiği zaman... Evet. ...el meysir diyor Kur'an-ı Kerim... ...meysir dediği Kur'an-ı Kerim'in... ...kumareti bana bir taş veriyorlar... ...yuvarlak bir çakıl taşı... ...bu bir lira diyor... ...aldım o taşı ben... ...at buradaki top kumaşlara diyor... Rastlamazsa birine tutturamazsan gitti... gitti ...bir para. lira gitti... Evet. ...hangisine bir liralığa da tutturursun... ...beş kurulığa da tutturursun... ...dolayısıyla buradaki özne... Ben değersiz bir şeyi değere dönüştürmeyi şansa bırakan bir yatırım yapıyorum Evet, evet. Bugün piyango bileti ya da o, o diyelim ki o sistemi işleten adam kumarcı o, <gülüyor> kumarcı yani. kumarcı adam evet. şimdi piyango bileti 5 kuruş eden bir şey değil Kağıt üstünde seri numara var bir tane Tabii. Çıkar çıkmaz meçhur Evet. Ama sen ona bir lira veriyorsun diyelim evet. O bir lirayla Bir numara üzerinden Sana bir şey çıkacak veya çıkmayacak evet. Çıkmazsa O kağıdı yırtıp atacaksın evet. Çıkarsa götüreceksin Bir milyonumu verin diyeceksin evet. Buradaki Gerekçe Arapça ifadesiyle illet evet, illet, illet Yüzde yüz uyuşuyor evet. Bu zamanda Ebu Hanife ve onun gibi bir müştehit Rahmetullahi Aleyh diyor ki Madem Allah kumarı yasakladı, kumardaki mantık da buydu. Evet. Bu mantık nereye uyuyorsa biz ona kumar deriz. Kumar diyor. deriz. Diyor. Bitti. Evet. Dolayısıyla bunun adı ha piyango olmuş, evet. ha şans oyunu olmuş, ha internet üzerinden şu yapmak olmuş. Sistem değişmiyor. Evet. Dolayısıyla birisi çıkıp diyemiyor ki ya tuş mu vardı, klavye mi vardı peygamber zamanında da Aleyhisselatü Vesselam. O zamanki kumara nasıl benzetiyorsunuz? Bunu evet, diyemiyor. Diyeyim. Gerekçe'yi benzetiyoruz Çünkü gerekçe. Gerekçi. Evet. Eğer bunu böyle kabul etmezsek o zaman kurşunla insan öldürmek mübah olur. Çünkü peygamber zamanında ya baltayla öldürülüyordu ya mızrakla öldürülüyor. Kurşun yoktu. Kurşun yoktu. Ama ne diyoruz? Kılıcı, baltası, mızrağı değil, canın çıkmasıdır suç olan evet, öldürmekte. Evet. Sen şimdi, canı çıkartan neyse, her neyse evet. ne yaptık? Öldürmeye kıyas ettik. Evet. Baltayı, kılıcı, mızrağı değil, Evet. Gerekçeyi baz alıp araç değişse de ha, gerekçe aynı kalıyor. Gaz vererek öldürme. Mesela. Efendimiz zamanında yoktu. yoktu evet. 100 senelik bir olay ya da 150 senelik bile değildir değil mi dünyada evet, gazla tabii, öldürme. Tabii, o diyelim 150 senelik evet. olsun. E şimdi gazla öldürenler katil hükmünde değildir diyebilir miyiz? Diyebilir miyiz? Evet. Çünkü gerekçe öldürme aleti değildir. Evet. Öldürmede canın çıkmasıdır. Evet, söz konusu evet. olan Bu can çıkma hangi yöntemle yapılırsa yapılsın Ortada cinayet olur Katil olur Aynı şey alkol içinde geçerli Bu çok önemli zannediyorum bu örneği verirsek Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Likor yoktu evet. Bugünkü necis ismiyle analım Likor yoktu Birçok bir şimdiki alkollü içki alkol, türü yoktu e, Şampanya yoktu evet. şimdi birisi, Ne vardı mesela hurma şarabı vardı evet. Kabak şarabı vardı Evet. bildiğimiz kabak var ya bizim evet. balkabağı dediğimiz evet. o ortadan kesiliyormuş ya da üstü açılıyor hmm, bunu ee, duymamıştım <gülüyor> tabi çok meşhurdur efendimizin evet. Medine'ye geldiğinde ilk yasakladığı şeylerden biri o Evet. Efendimiz kabağı çok seviyor. O yüzden kabak demek ki o zaman yaygın bir bitki evet, çeşidi. Evet. Yani o zaman ben gerçi Sudar'da Arabistan'da kaldığım zaman. sevdiği zamanda, kabak onu da öğrenelim. Bu bal kabağı mı yoksa yemek için yapılan kabak mı Yok bal kabağı tatlısını hmm, seviyor. Evet. Tatlı. Hmm, demek de o zaman kabak sanıyor. Yok kendiliğinden de tatlı herhalde daha çok evet. daha hormonsuz olduğu için. Şimdi efendim sorarsam kabakı seviyor, sütü seviyor. Ee, ...hayvanın butundan seviyor. Yani bu belli sevdiği yiyecekler var ama... ...seviyor derken onu yemek için yemene gitmiyor. Gitmiyor. Yani, yani. gelince önüne bunu sevdiği yüz hareketlerinden anlaşılıyor Anlaştı. şeklinde. Şimdi e, mesela kabağı e, nasıl şarap yapıyorlarmış? Kabak belli ki çok şekerli o zaman. Bizim de Karadeniz'de hala kabaklar öyledir. Hmm. Köylüler, köyde bizim köylerde yaşayan köylü... ...akrabalarımız... ...böyle paketler içinde getirirler kabağı... ...İstanbul'u... Evet, ...şimdi 2010'lu evet, yıllarda yani... Evet. ...onlar için çok değerli bir hediyedir... ...böyle hakikaten hiç şeker konmaz... ...demek, hmm, orijinalinde, demek orijinalinde, orijinalinde bu kabak... ...büyük ihtimalle... ...kendisi böyle şeftali gibi şekerli bir şey evet, herhalde... Enteresan. ...kesiyorlarmış üstten... ...içini su dolduruyorlar... ...güneşe bırakıyorlar... Hmm, ...orada mayalanıyor... ...mayalanıyor... ...bir zaman sonra... E, şarap diye içiyorlar. Evet. Medine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ettiğinde yeni gelen Müslüm'de hadis-i şerif var mesela. Yeni gelenlere şartın ne diye soruyorlar Efendimiz'e. Müslüman olacaklar. Hı -hı. Efendimiz sayıyor sayıyor. E, mesela bundan şarap yapmayacaksınız diye de söz alıyor. Hı -hı. Yani içkinin... Ya biyat... E, şartlarından biri de Ama var. Yani iman edeceksiniz der gibi. Evet. Daha sonra Müslüman olanlara bunu bir daha şart koşmuyor. Oturmuş oluyor. Çünkü o sistem büyük oturmuş evet. oluyor. Şimdi burada yani şu anda e, Türkiye'de mesela belki ilk defa bizden duyuyordur pek çok insan kaba kesip şarap yapıyorlar canın önündemizi Evet. Önünde ben de ilk defa yani duydum. İlk defa böyle bir şey. Şimdi gündemde yok. Evet. Ama Şimdi ne olabilir mesela? Kaysı hoşafı yaptınız, üzüm evet. hoşafı yaptınız değil mi? Yaz günü onu balkona bırakın. Üç gün sonra geldiğinizde köpük köpük olduğunu görürsünüz. Evet. Yani bizim yöremizde de bu üzümden yapılıyor veya işte filan tatlı nesneden yapılıyor. Şekerli, glikozu evet. olan bir maddeden yapılıyor. O zaman hurmadan veya kabaktan, kabaktan yapılıyor. Yapalım. Yapalım. Şimdi bir Müslüman olarak biz... Dinimizin yasakladığı içki çeşitleri derken kabak ve hurmadan yapılanlar diye başlamıyoruz. Ne diyoruz? Sarhoşluk veren her şey yasak diyoruz. Evet. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... İllet sarhoşluk önce, vermesi. Önce kabaktan böyle bir şarap yapmayacaksınız diye ikaz etti. Bunu kabul edildi. Sonra sarhoşluk veren her şey haramdır diye gerekçesini belirtti. Evet. İllet dediğimiz gerekçe ortaya çıktı. Bunu fakirler aldılar. Sen buna ister likörde, ister şampanyede, ister ne dersen istersen saf su de adına. Beyaz su de, siyah su de ne dersen de ismi önemli değil. Bundan bir kaşık alındığında beyine etki ediyorsa bu bitti. Bunun adı alkoldür. Evet. Hamur dediğimiz şeydir. İsminin meyveye göre, yapılış şekline göre değiştirilmesi veya kimyasal olarak yapılması... Evet. Mesela eskiden kimyasal olarak yapılmıyordu bu Bu şimdi kimyasal olarak yapılıyor, yapılıyor Bildiğimiz evet. alkol kimyasal olarak yapılıyor Bunun içecek malzeme olarak kullanılması haramdır Peki Ebu Hanife Rahmetullahi veya diğer müştehitler e, Malikler Bunu nasıl belirlemişler Biz kabak tatlısından e, içki yapmak diyoruz onlar kabak tatlısından beyni uyuşturan şey yapmak diye özünü anlıyorlar bunun. Evet, evet. Bugün kim beyni uyuşturan hangi içeceği yaparsa aynı hükmü ona geçerli sayıyorlar. Buna evet, kıyas evet, işte. işte. diyoruz işte. Evet. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o hurma veya kabaktan e, üretilmiş şeyleri haram etmesindeki gerekçe yakalanıyor. Nedir bu gerekçe illet? Bu beyni uyuşturuyor. Evet. Çünkü İslam beş temel koruma maddesi alıyor Bunlardan biri beyin evet. Beyin korunacak diyor Akıl Akıl, Akıl beyin korunması. korunacak evet. diyor Bu beyne zarar kurşunla da verdiğin zaman Veya bir insanın kafasını duvara vurup Beyin sarsıntısı geçiriyorsun Bu nasıl haram bu nasıl yasak Bir bardak beyine uyuşturma etkisi yapan Herhangi bir içecek de haram evet. Buradaki e, Alimlerimiz neyi neye benzetiyorlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabak tatlısını yasaklayışındaki gerekçeye tatıyorlar. Evet. Kabak yasak değil. Tabii. Onun içine su konması da haram değil. Evet. Ama mayalanıp köpüklenip uyuşturacak hale geldiğinde yasak oluyor yasak bu sefer. Oluyor. Evet. Bu hayatın her şeyi için geçerli, bir tek şeyde geçerli değil. İbadetlerde geçerli değil kıyas. Evet. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazı 4 işte 2 2 4 rekaattır buyurdu. Biz buna kıyas ederek sabahla öğle arası boş vakit oluyor. Günler çok uzun. 3 rekaatlık veya 4 rekaatlık bir namaz daha koyalım deyip ibadette kıyas yapamayız. Yani yeni ibadet üretilemez. Yani. Üretilemez. Evet. Bu olaylar ibadetlerin dışında kalan günlük hayatımıza dair meselelerde yenilenme oluyor. Evet. Çünkü o zaman da 24 saati dünya hayatı. Evet. O zaman da insanlar gece, gece uyuyor, gündüz yani. O mekanizmasında dünyanın bir değişiklik yok. Evet. Giyilen elbisede değişiklik var. Mesela çok basit bir misal e, örnek olarak zikredelim. Şimdi erkeklerin erkek Müslümanın ipekten mamul bir şey giymesi haramdır. haramdır. İpekten mamul bir şey giymesi haramdır. Evet. Kadınlara ise helaldir Evet Şimdi e, Bu kıyamete kadar geçerli Erkek Müslüman ipek bir gömlek giyemez Evet İpek mindere oturamaz Bayanlar için serbest ama Bunu evet. özellikle vurgulayalım Bu Nas dediğimiz Ayet veya hadis türü bir şeyle sabit olduğu için Bir Müslüman kalkıp da Bunu beş asır sonra değiştirelim diyemez Evet Ama şöyle bir Sorun olur ya da şöyle bir şey çıkar karşımıza. Bugün bir kumaş çeşidini de fabrikalar ipek adıyla üretiyorlar. Aslında ipek değil. Aslında ipek. İpek nedir? İpek. İpek. ipek. Bir hayvanın ha. e, arıya benzeyen çalışma sistemi olarak arıya benzeyen bir hayvanın i̇pek ürünü. İpek böceğinin. Yani, i̇pek böceği olan yani daha şekerlebekler dönüşüyor falan vesaire. Hı -hı. Şimdi. Burada allah Teala'nın... Onun ürettiği bir koza yani. Koza. ipek böceğinin koza. ürettiği bir koza. Bu tıpkı arının balı gibi çok zor üretildiğinden. Tabii. Yani kolay kolay nasıl arı mesela tonlarca bal yapmıyor, yapamıyor. İpek böceğinden de milyonlarca metrelik bir kumaş yapılamıyor hiçbir zaman. Bu yüzden krallar falan işte giyiyor. Adamın işte büyük... Büyük serveti varsa ipekten bir minderi oluyor Çünkü her baba yiğidin oturacağı bir şey değil evet. Yani gibi algılanıyor Ama teknoloji gelişmiş ee, Kumaşın bir çeşidine ipek demişler Parlaklığını da ona benzetmişler Al sana işte ipek Caiz mi bu diye sorduğumuzda O ipeğin yasaklanmasındaki Gerekçe Burada yok Çünkü tonlarca ee, milyonlarca metre üretilebilecek kadar basit bir şeye döndü Asas orijinal o değil Dolayısıyla fabrikaların ürettiği kumaşın üstünde ipek yazıyor olması ipekleştirmiyor onu Çünkü orijinal bir anlayan biri bakıyor Hadi be bu orijinal değil de sen bunu diyor, kime kandırıyorsun diyor Peki orada o kıyas için bir gerekçe benzeşmesi i̇şte Gerekçe ne burada? Mesela ee, İpey'in e, yasak ki, olmasının gerekçesini bulmamız lazım önce. Her şeye yüzde yüz gerekçe bulamıyoruz. Ha, Çünkü her evet. şeyi bazı şeyler bir gerekçesiz de yasaklanıyor. Evet. Veya o gerekçe insan oğlu asırlar sonra mesela köpeklerin necasetiyle ilgili köpek evet. necis evet. satılması alınması haram. Evet. Mesela genel bir kural bu. Bu henüz bilinmiş bir şey değildir. Belki kim bilir? 2500'lü yıllarda insanoğlu köpekle ilgili büyük bir keşif yapacak. Evet. Yani köpeğin belki bugünkü mevcut kanser mesela yani köpeğin e, bir mahallede dolaşmasından kaynaklanıyor belki. Belki yani. Bilmiyoruz ama. Hiçbir şey evet, bilmiyoruz. bilmiyoruz. Dolayısıyla bu hükmü Allah bilir deyip bekletiyoruz. Evet. Sabit bir evet. hükmü. Bunu Allah bilir yani diyor. Gerekçesini bilemediğimiz, anlayamadığımız İpek, İpek'teki gerekçe Hı. Genel olarak şeriatın naslarında dünyada erkeğe yasak, kıyamet günü ise cennette ödül. Evet. Çünkü dünyada insan oğlunun temel gururlanma maddelerinden birisi bu. Hmm. Erkeğinse bir ipek üzerinden gururlanacak kibirlenecek bir kafa yapısına sahip olmaması gerekiyor zinet kadına ait bir hak bu evet. yüzden altın da, altın da erkek haram. için haram bu mantıktan dolayı evet. haram ama bu yüzde yüz değil Allah biliyor bunun temel illetini ha, sadece evet. hadisi şeriflerde ipucu veriliyor bu konuda evet. fabrikada üretildiği zaman on binlerce metre normal e, ipek kumaşla pamuk kumaş yan yana satılıyor zaten evet. ama öbürü yan yana satılmıyor bir de... O zaman şuraya mı geliyor şimdi akla gelir o yani bu e, piyasada ipek diye satılan e, kumaşların erkekler tarafından kullanılması e, yani o haram kapsamına girmez o, ona mı geliyoruz? Yani adına ipek denmiş olması ipekleştirmiyor her sarı altın olmadığı gibi evet sarı altın orijinal ipek için haram diyoruz ama bir kumaşın e, ipek cinsi diye piyasaya sürülmesi uzmanı tarafından hiçbir zaman onu ipekleştirmiyor. Evet. Baktığında bu ipek değil diyor. Tıpkı çocuk... o sanki şöyle yani genelde Müslümanlar arasında o tür ipek diye satılan şeylerin erkekler için haram olan ipek olduğu anlayışı vardır. Şimdi ona geleceğim. Evet. Yani e, giymeli mi bir Müslüman hı, giymemeli hı. mi <gülüyor> ona söyleyeceğim. Çıplak kalırsa giymeli. Yani <gülüyor> evet. çıplak kalırsa zaruret var ortada. Zaruret var. Yani şeriatımızın bizden bu kadar sanki bir başka bir şey kalmamış gibi böyle bir emrini zorlarsa bir Müslüman işte 40 dereden su getirip bu helal midir değil midir derse bu çok hoş bir şey değil. Yani evet. Müslümanın bu kadar nimetlerinin allah Teala'nın eee gökyüzüne kadar yükseldiği bir zamanda bu noktayı şeriatını zorlamaması lazımsın. Mesela çok önemli hocam. Altın evet. Bir erkeğin parmağında ne işte 500 lira etmez herhalde bir yüzük. Evet. En değerli altın da olsa. Alliance, evet. Ama mesela çok değerli taşlar var 5 milyon belki. Onu haram etmiyor şeriatımız. Değil mi? Evet. ilahi yani bu sadece altın da böyle altında bir böyle çizili bir. madde var. Altın haram. Yani madem ...forsat açan git bunu başka bir madde üzerinden at... ...işte filan elması tak mesela... ...haram değil günah değil... Evet. ...yani onun yüzde bir kadar... ...değersiz olan... ...mesela filan elmastan şu kadar daha değersiz olan... ...bir altını... ...sadece toplum böyle... E, ...cazip görüyor diye parmağına takması... ...bir Müslümanın... ...zafiyettir bu... Evet. ...bunu iman evet. zafiyeti demiyorum ama... ...bakış zafiyeti... Evet. ...yani bakış evet. zafiyeti... Güzel. ...ipekte de geçerli bu... Evet. Ee, altında da geçerli. Şimdi özellikle konumuz ipek konusu değil, altın konusu değil, alkol fiyas, konusu fiyas da konu. değil. Kıyas evet. ediyoruz. Yani evet. fakih dediğimiz, yani dini, dediğimiz, dini, müştehit, fakih, hepsi aynı manada. Evet. Allah'a diyoruz evet. mesela. O da bir müştehit gibi bir Fakıhte, de dinde derinleşmiş. Dini yani. çok derin anlayan. Anlayan insandı. insan anlamında. Ama dinde felsefe üreten adam değil hocam. Evet. Öyle derinleşmiş değil. <gülüyor> o batarak derinleşmiş. Evet. Din üzerinden felsefe yapmak batmaktır. Evet. Dinin o deruni dünyasına ölçüleriyle girmiş. Evet. Allah'ın kitabı bir numara, sünnet iki numara, ümmetin icma üç numara. Fukaha'nın önceki fakihlerin, müştehitlerin kıyasları, dört numara. Bu mantık üzerinden yürümüş Şöyle birisi. Şöyle de bir şey, yani tabii bu kıyasla birlikte müştehidi de, iştihadı da e, birlikte konuşmak gerekiyor. Yani müştehidin demin siz dediniz ki işte Kur'an'ı iyi bilmesi lazım, sünneti iyi bilmesi lazım. Onun dışında da acaba... Yani e, hüküm çıkarma konusunda hassasiyet bakımından Yani e, İslam'ın ölçülerine hassasiyet bakımından Bir karakter özelliği e, işaretlenebilir mi hocam? Şimdi tabi hocam e, inşallah sözümüz haddini aşmış bir söz olmaz Yani biz müştehit e, derken Sadece bilgi stokçusu demiyoruz Müslümanların derdiyle Dertli alime müştehit Diyoruz biz evet. Herhangi bir oryantalist Çok şey biliyor, biliyor olabilir, olabilir. Evet. Ya da bilgisayarın önünde oturan birisi Güçlü bir İslam kütüphanesi yüklenmiş bir programla Allamedir evet. Yani İçtihad etmek Müslümanların Dinlerini Müslümanların ümmetini Müslümanların İmanını geleceğini dert edip Uyuyamayan adamın işi hocam evet. Kültürel faaliyet Yapan birisinin işi değil Dolayısıyla bizim e, Diyelim Bizim kelimesini bu bahsettiğim Standardı belirlemek için söylüyorum Bizim bir müşteidimizin yanılmış Olması bile sevaptır Evet. Allah razı olsun deriz yanılgısına bile. yanılgısına bile Bizim olmayan Yani ümmeti Muhammed'den olmayan Derdi ümmeti Muhammed olmayan Sadece akademik bir ünvan kazanmak Ya da işte şöhret yapmak Veya basına hizmet etmek neyse artık evet. Gayeli birisi doğru söylemiş olsa bile bize yaramaz evet. Atar gideriz Doğrusu bile lazım değil onun evet. Bizimkinin eğrisi de bizimdir Onun için Ebu Hanife Rahmetullahi Ali Üç iştahatında yanılmış olsa bile Mesela Bizim imamımızdır. Bizim imamımız. Niye bizim o çünkü? Evet. Bu ümmetin çocuğu. Evet. Yani buradaki meselemiz bizim bir defa bir kıyas yapmak. Evet. Yüzde yüz tam Allah'ın dediğini demek değildir. Bu mümkün değil. Gene de Allahu alem. Yani ne ne geliyor. yaparsa yapsın değil evet. Ne kadar isabet ederse etsin Allah kabul ederse o dediğini o hüküm olacak. Evet. Ama biz mesuliyet altında kalmıyoruz. Neden? Kul olarak. Rabbimizin önümüze açtığı sınır bu kadardır. O sınırlar kadar çalışıyoruz. Gayret ediyoruz. İmam Malik'in peşinden gidiyoruz. İmam Şafii'nin peşinden gidiyoruz. Onu da putlaştırmıyoruz ama. Putlaştırmıyor. Evet. O da çünkü Allah böyle dedi Kur'an'da dediği için. Bunu da buna benzettim dediği için. Valla bana böyle uygun görüyor çocuklar. Bundan sonra şöyle yapın. Namazı şu kadar kılın dese. Ona bir daha bizim imamımız dedim. Ne demek sana göre namaz kılacağız? Evet. Ben... Peygamber Aleyhisselam'ın şu sözüne baktım bunu da ona benzettim dediği için yani bizim dairemizin içerisinde ümmeti Muhammed'in değerlerinin ortasında kalan bir müştehit müştehittir. Yoksa bu standartların dışında çok şeytan herkesten çok biliyordu zaten İblis allameydi yani. evet. bir, bir onun bilgisinden bir istifade edecek halimiz yok. Dolayısıyla kıyas ...toplumun menfaatlerini... ...tatmin etme güdüsü değildir... ...ümmetin içinde. Bu da çok önemli... ...biraz açalım bu şeyi. Açalım tabi... ...yani şimdi mesela... ...işte... ...kızlarımız... ...filan sporu yapacaklar... ...işte filan... ...sporu yaparken de bedenleri... ...teşhir olacak, televizyonda... ...izlenecekler ama... ...ashab-ı kiramın kadınları da... ...Uhud'da su taşımışlardı, ona benzetiyoruz şimdi... Hmm. Ve subhanallah böyle bir şey evet, olur mu ya? Evet. Asabın kadınları spor yaparken kameranın önüne mi çıktılar? Ne demek bu? Evet. Yani benzettiğimiz şey gülünç denecek kadar farklı. Evet, evet. Yani peygamber öldü diye haber gelmiş Medine'ye Onlar da koşmuşlar bir yardımımız Olsun diye sen spor Yapan kızları televizyonda göstereceksin asabın kadınları da Uğuda Gitmişlerdi böyle bir benzetme Yapmıyoruz Ya bunu niye yapıyorsun Dendiğinde de aksi taktirde bizim kızlarımız Hantal oluyor kül oluyorlar Onlar da spora teşvik için böyle bir şekilde <gülüyor> Yani yaptığımız kıyas İştihat Toplumumuzun Gazını almak için olmamalı Evet, çok müthiş bir şey Yani evet. Müslüman toplumun İslam'ın Özünden geri doğru Gidişini Din yastığına oturtmak Olmamalı bu kıyas ve işte evet. Bu hıyanet olur İçini rahatlatmak için yani günah da işlemiyoruz Bunu yaparken e, Demesine yol açmak için Falan olmamalı Yani mesela e, modern bir örnek verelim Şimdi e, banyo yapınca e, Müslüman Ramazan'da orucu bozulur mu? Bozulmaz. Çok basit su alabilecek bölümlerinden insan vücuduna su kaçırmadıysa banyo yapmak, duş almak bozmaz. E, yüzme yarışı yapalım mı şimdi Ramazan'da madem böyle bir <gülüyor> <gülüyor> ruhsat var? Elinsaf, insaf. El insaf. Evet. Yani Koca Ramazan-ı Şerif'in hürmetine bir yüzme yarışını erteleyemiyorsak... ...ibadetin ağırlığı nerede kaldı? Nerede kaldı? Nerede kaldı? Nerede? Yani burada bizim kıyas etmeye kalkmamız... ...Fuka önce böyle kıyas etmiş, biz de buna kıyas ettik. İşte ya bir dakika bu sadece su kaçma meselesi mi vücutta oruç bozumu, Oruçlu bir insanın performansı düşük olacak yüzmede... Bunları niye düşünüp de orucu öne çıkaralım, orucu feda etmeyelim de yüzmeyi feda edelim demeyelim? Evet, evet. Yani, yani burada yüzmeyi feda etmemek için orucu feda ediyorsun. Yani bu, bunun gibi yüzlerce örnek hı -hı, bulabiliriz. Hı, bu da hep işte ashab-ı kirama, imam-ı azama benzeterek yapılan işler. Mesela faiz konusunda çok kötü kıyaslar yapılıyor. Şu şöyledir, bu böyledir. Mesela çok enteresan ee, ...ne deniyor? Zaruret var diyor kredi almak için diyor. Hmm. Açalım ashab-ı zaruret dediği şeyi... ...ölüyor, ölürken bu alkolü kullanabilir miyim diyor... ...alkollü içeceği, ölüyor çünkü. <gülüyor> Beyefendinin sorduğu zaruret ise... E, ...140 metrekarelik dairede oturuyormuşlar, 4 nüfus olmuşlar... ...160 metrekareye taşınacaklar, zaruret var ortada. Evi değiştirmek... Halbuki Bunun için kredi kullanmak... İstanbul'a gelmeden babası... 40 metrekarlık yerde sekiz nüfus oturuyordu... ...yaşanabiliyordu... <gülüyor> ...üstelik hiçbir teknik cihaz yoktu... Evet. Ya ...burada ne yapıyoruz... ...hayat müreffeh hale geliyor... ...zevkli hale geliyor... ...ayak ayak üstüne indirmeyecek kadar... ...keyfine düşkün bir nesil geliyor... İslam'ı da bu keyfe mütenasip bir din haline getirmek için kıyas yapıyoruz biz. Bu din pazarlamaktır. Evet. Bu Allah'ın şeriatıyla oynamaktır. Nefsimize, zevkimize uydurmaktır maazallah. O zaman o ilim abi, değil. kıyas alanı biraz riskli bir alan hocam kaygan bir alan. Kıyas yani... kalp ameliyatı gibi doktorun elinde. Evet. Yani masada kalma riski çok yüksek. Evet. O yüzden... Doktor uzman değilse yaptığı cinayettir. Evet. Uzmansa hatasını da e, ne yapıyoruz? Doktorun elinde değil Allah vermemiş. Bunu kıyasa kıyaslarsak yani Kıyasak, uzman değilse ya, cinayetleri. Ebu Hanife, Ebu Hanife kıyas yaptığında. Evet. Dedik ki talebeleri bile itiraz etmiş üstad biz bunu böyle düşünmüyoruz evet. diyor. Doğru çocuklar demiş. Tamam evet, mesele evet. bitti. Uzman olduğu için bizden biri olduğu için ümmeti Muhammed'in çocuğu olduğu için. İşte filan Harvard Üniversitesi'nde tezini kabul ettirmek gibi derdi olmadığı için. Evet. Ya da işte medya kınamasın diye evirip kıvırıp kuşa benzetip leylekten güvercin üretmeye kalkmadığı için. <gülüyor> Ebu Hanif, Ebu Yusuf bir şey dediği zaman bizden diye zaten yani baş üstüne ediyoruz. Evet, evet. Ama aksi olduğu zaman oturup 40 kere düşünüyoruz. Bu niye böyle diyoruz? Niye sen dinimizi satmaya kalkıyorsun diyoruz. İşte faiz konusunda çok kötü örnekler geliyor. Ben bir e, misal yapmak evet, istiyorum. Babamın bir menkübesi bir kere daha bunu zikrettik zannediyorum. E, Ömer Nasuhi Bilmen rahmetullahi, rahmetullahi aleyh. aleyh. İstanbul müftüsü olduğu zamanlarda babam e, ziyaretine gitmiş elini öpmek için böyle sık sık ziyaret edermiş. Ona ait da hatıralarını dinledim babamdan. Ee, babam oradayken İstanbul Küçükköy'den bir grup misafirine, misafir olarak müftübeye gelmişler. Evet. Ee, Ömer Nasuh'u bilmene yani. Babam orada bir misafir. İşte iki hoca efendi oturup konuşuyorlar. Ee, onlar da fetva sormaya gelmişler. Evet. Şimdi fetvaları şu. Demişler ki hoca efendi biz Küçükköy'e bir cami yaptıracağız. Para bulamıyoruz. Deve güreşi yaptırmayı düşünüyoruz hmm, İstanbul'da ben hatırlıyorum O yılları deve güreşleri olurdu hmm. Baya işte 70'li yıllardan sonra Pek görmedim ama 70'li yıllara kadar Deve güreşleri hatırlıyorum ben Böyle çocukken gider bakardık evet. Deve güreşi yaptıracaklar Milletten de orada güreşi seyredenlerden Para, para toplayacak, toplayacaklar Cami, yapacak. Cami yapacaklar Şimdi Hoca efendi bunu dinlemiş ee, Başka bir Seçeneğiniz yok mu gibi bir itirazda hmm. bulunmuş Yok demişler başka türlü cami yapamayacağız Hoca efendi de buyurmuş ki e, Siz hayvanlara eziy edip Hediye edip Allah'a ibadet edeceksiniz Kalsın o ibaret demiş <gülüyor> Güzel. Kalsın o ibaret demiş Şimdi Burada bakın çok önemli e, Allah rahmet etsin. Ömer Ömer'in Sülmen efendi Deve güreşi caiz mi değil mi falan, O açıdan girmiyor Evet Belki deve güreşi caizdir. Bir spor çeşidi olarak o evet. açıdan girmiyor ama cami gibi, namaz gibi bir ibadetin bu kadar basit bir mantığın üzerine kurulmasından ...rahatsız. Evet. Bu gerçekten muhteşem, muhteşem bir şey. Muhteşem hocam. bir şey. Ta. Şimdi ben olsam müftü olsaydım bana gelselerdi hemen ilk açacağım şey deve güreşleri caiz mi ona bakardım. Caizse caiz yapın bunu. Ama hoca efendi öyle bakmamış. Allah'ın e, namaz için emrettiği bir ibadethanenin hayvana eziyetle kurulmasını Gerçekten. aklına sığdıramamış Evet. E, kalbine vicdanına sığdıramamış sığdıramam. yani şimdi kıyas yapacağız diyoruz ama bunu niye yapacağız menfaatlerimiz zevklerimiz çocuklarımız fobilerimiz hobilerimiz tatmin olsun diye mi evet yani bu ise İslam kıyas der, kıyası dördüncü kaynaktır ...derken bunu kastetmiyor... ...yani bizim menfaatimiz değil... ...Allah'ın rızasını esas alacağız... ...ama hayat elimizde... ...donuk bir pakete dönüşmesin diye de... ...elbette Rabbimizin... ...çizdiği çizgiler dahilinde... ...kalarak kıyas yapacak... ...alimlerimiz... ...ama bu herhangi bir bizim gibi işte... ...İmam Hatip bitirmiş birisinin yapacağı... ...bir iş değil... ...çünkü gördüm dediğinden bir şey göremiyorsun aslında evet. sen... ...yani bu alkol alkol diyorsun... Alkolün altında da bir sürü ham madde daha var evet. Bu sebepledir ki mesela Fıkıh kitaplarında bakıyoruz On binlerce kıyas var fıkıh kitabında evet. Bu yani belki on bin diyorum ben Yüz binden de fazla bir kıyas Toplanabilir şöyle bir gün içerisinde Yapılmış kıyasları internetten veya işte bilgisayar üzerinden Toplasak yüz binler çıkar Karşımıza tarih boyunca yapılmış evet. Şimdi bakıyoruz Büyük bir müştehit Mesela Ebu Hanife hep müştehit deyince yani o akla geliyor Aklı da tek müştehit değil ama bütün insanlar fıkıhta onun çoluk çocuğu durumunda olunca adı hep evet, onun akla yani. geliyor. Rahmetullahi <gülüyor> Aleyhim Cemiyan. Evet, birlikte İmam Şafii sayabilirsiniz. Hepsi. Hep yani, Ahmet bin Hanbel'i sayabilirsiniz. Bu mektebin tabii. talebeleri hepsi. Evet, hepsi evet. Mekte Onların her birinin binlerce talebesi var. Hala geliyor elhamdülillah. Şimdi kıyas yapıyor böyle büyük bir isim. Kıyas yapıyor. Bu kıyası A'yı B'ye benzetiyor C'dir sonuç diyor. Evet. Tamam. Şimdi biz böyle uzaktan bakıyoruz. Hepimiz teslim olduk. Ebu Hanife kıyas yaptı diyoruz. Ama bakıyoruz ki Ebu Hanife'den sonra gelen biri bu kıyas yanlış diyor. Evet. Allah Allah. Bu bunun rakibi mi düşmanı mı yok. En candan talebesi. Evet. En candan talebesi. Bu kıyasta. Şurası şu benzetme yanlış diyor mesela. Heh, şimdi Ebu Hanife bin üzerinden. 1000 puanlık bir müstehit alim diyelim Ebu Yusuf 1000 üzerinden 980'lik diyelim İmam Muhammed 975'lik diyelim Sembolik şeyler böyle bir rakam evet, yok evet. Ortada Şimdi bir de Ebu Hanife ile Benim gibi birini Ebu Yusuf ile Benim gibi birini ölçsek Eksi 1000'e çıkıyoruz neredeyse rakam Evet, yani bıraksam evet. binin dokuz yüzü eksilere iniyoruz evet. Nedir bildiğimiz ettiğimiz takvamız zühtümüz Fedakarlığımız teheccüdümüz her şeyi sayarsan Bizim konuşmamamız lazım i̇şte O büyük rakamlı insanlar bile Bir iştihat yapıyorlar kıyas yapıyorlar Onda bir miktar sıkıntı buluyor talebesi Tam evet, isabet evet. etmedi diyor e Dolayısıyla bizim gibilerin Münferit bir çalışma yapıp bunu buna kıyas ettim demesinde isabet oranı düşük. Hocam buradan şimdi çok fazla zaman kalmadı. Bir iki dakika yani belki bir başka e, sohbette de onu yapmak lazım ama kısaca isterseniz. Yani hani iştihat kapısı kapandı. Yani şu sizin son söylediğiniz şeyden yani birileri de oraya varıyor. Yani acaba e, yeterli alim e, hala var mıdır, bulunabilir mi? Yani hala kıyas yapacak liyakatte insan var mıdır? Yoksa biz e, sadece diyelim İmam Ebu Hanife'ye Işte başvurarak mı çözeceğiz şeylerimizi Tabii. bu yani, çok önemli bu bir da, konu hocam yani, belki bunu özel evet, görüşmemiz özel lazım. şey yapalım ama şöyle Şu kısaca özet, özet, hocam iştahat iki kapısını içinde, evet. iştahat kapısını Ebu Hanife açtıysa o gidince kapansın evet. Allah açtıysa o kapatmadan kimse kapatamaz bu kapıyı <gülüyor> yani iştahadı kim açtı evet. peygamber efendimiz e, e, Muaz'a Yemen'e gönderirken iştahat kapısı açtı Filan tarihte de kapanacaktır bu demedi de kimse. Evet. Yani Allah'ın açtığı bir kapıyı bir kul kapatamaz. Kapattığı zaman yani namazı iptal etmiş gibi oluruz ...maazallah. Evet. Bunun yerine Müslümanlar olarak biz iştihat kapısı açıldı mı kapandı mı sorgulaması yerine iştihat için gerekli yatırımı yapıyoruz mu yapmıyoruz mu ona bakalım. Evet, yani evet. iştihat insan emeğiyle insan beyniyle oluyor. Bütün zeki çocukların bütün projelerin tıbba mühendisliklere kaydırıldığı bir 200 seneden sonra gelinen noktadır. Bu onun için iştihat kapısı kapandı diyoruz. Şöyle çocuklarımız 10 yaşından itibaren. Ee, şeriat ilimlerinin Kur'an sünneti fıkhının temelini Bildikleri bir binler Binler üç binler beş binler Ortaya çıktığı zaman üç bin beş bin Çocuk bu kapasitede yetiştirildiği zaman Bunlardan üç tanesi Ağla müştehitler olarak bir iznillah gelir evet. bunu, bunu kimse engelleyemez Çünkü Allah bu kapıyı açtı, kapıyı açtı. Ama el hak, el -hak e, Mevcut pozisyonda İçtihadına itimat edilecek Adam var mı sorulduğunda yok Demek zorunda kalıyoruz ama hmm. işte adı Allah açtı kullarına kimse kapatamaz bunu. Hayat işte gereği müştehid gerekti. olma yolu açık. İçini doldurabilene aşk olsun. Ay Allah razı olsun hocam ne <gülüyor> kadar güzel. Yani bu yalnız bir nesiller mücadelesi, şahıs mücadelesi değil bu. Evet, bir kişinin evet. ömrü yetmiyor buna. O zaman ümmet müştehit yetiştirmeye evet. yatırım yapacak. Ebu Hanife 17 yaşından sonra bu ilme girdi. Yani Ebu Hanife kendi ürünü müdür yoksa ondan önce ilmi cihat olarak görüp bir hadis için Medine'den Şam'a gidenlerin toplum birikimi midir? Evet çok önemli. Yani Ebu Hanife medresede yetişmiyor toplumun himmetinde yetişiyor. Evet. Büyük bir himmet var toplumda yetişiyor. O himmet 3 asırdır çökünce e, neticede müştehit de yok müştehide ihtiyaç da hisseden yok belki. evet. Bu, bu sözü bu şekilde tahsiye edelim ee, hocam. İnşallah hocam Gene konuşalım bu mevzuyu İnşallah, i̇nşallah. genişçe ee, Çok teşekkür ediyoruz Değerli dinleyiciler İslam'dan Hayatı Ölçüler programında Beraberdik Bendeniz Ahmet Taş getiren Nurettin Yıldız hocamla Sohbet ettik Programın sonuna geldik Kıyası konuştuk İslam'ın kaynaklarından Kıyası konuştuk bir başka programda beraber olmak dileğiyle.